Sonra papaz diyor ki arzu aslında zevke doğru yönelmiştir. Çünkü öyle papazlar var ki tabi kilise bunlarla uğraşıyor. Hedonist keyifçi ve aynı zamanda orgazma seven papazlar. Zevk yine eksik gibi arzunun akışkanlığını ikinci kesen şey. Güney'e döndükleri zaman. Çünkü burada arzu veyahut arzulanan makineler çizgiler halinde başka yere doğru akacakken zevk konu belli bir e, boşalma haline sokuyor. Yani aynı seksüel anlamda kullanabiliriz. Boşalma haline sokuyor. Arzuyu boşaltıyor. Arzunun pozitifliğinden bir boşalma çıkartıyor. Ve bu aynı zamanda arzuyu susturan bir şey. Boşaldığı anda susuyor. Ve bunun üzerine bu papaz diyor ki bu sefer Zelk arzuyu deşarj eder, bütün gücüne alır, indirir, boşaltır. Yeni bir kurban daha var. O zaman Papaz diyor ki, fantazma ve masturbasyon arzuyu başka türlü boşaltma hali. Sonra Do'ya dönüyor papaz. Ve orada bağırıyor. Arzu haz duymayı engelleyen bir şeydir. Haz duyun. Arzuyu bırakın. Haz, haza yöneliyiz. Ruizans. Ve Burada yine böyle bir haz duymada aslında hayatın eksikliği üzerine kuruldur. Burada artık tekrar demin söylemiş olduğumuz o fantazma ilkesi ortaya çıkıyor. Ama diyorlar ki Batıya hiç dönmedi. Papaz. Çünkü batının dayanıklılık planının ama bu coğrafyalar düşünmeyin bunu. Hani e, Avrupa batı e, kuzey güney diye bakmayın. Çünkü şöyle bir e, şey var. Doğu, batı doğuya gitmenin en kestirme yolu diye de Bakın bakıyorlar. Yani buraya gittiğiniz zaman orayı buluyorsunuz. Batı burasıysa, dünyaya varlık olduğuna göre Batıya gide gide bir gün kendinizi doğuda buluyorsunuz. Yani e, Batı tam anlamıyla burada yazdığı gibi doğuya giden en kestirme yoldur. Onun içinde yersiz yutsuzlaşan bir batı vardır diyor. O halde psikanalizin bir papaz olarak üç tane ilkesi var. Biri zevk işte Freud'ün meşhur zevk ilkesi Eros öbürü ölüm ölüm güdüsü değil mi ve gerçek gerçeklik ilkesi herber marküzde hatırlarsanız çalışmayı gerçeklik ilkesi üzerine oturtup zevkide tam karşısına koyuyordu burada o anlamda gerçek ölüm ve zevk arzuyu kesen 3 tane aşkınlaştıran 3 tane öge o bakımdan bu organsız bedenlerin yani arzunun arzulanan makine olarak içkinlik planı üzerinde akışkanlığının oluşmasını sağlayan e, organsız bedenler mazoist veya uyuşturuculu kullanan vesaire bunlar bütün bir birbirlerininle kesişme ilişkisindeki yeğinlikleri oluşturuyor. Entansiteleri oluşturuyor. Çünkü organsız beden organizmaya karşı olan tek şey. Organlardan bir merkezi yapılanma çıkartma, yapı çıkartma. Şeye dönersek, burayı fazla e, devam etmeyeceğim şu anda. Ama isterseniz şunu söyleyebilirim. E, bütün bir bu arzu ve zevk farkı üzerinden yani zevki reddedip arzu akışkanlığını oluşturan Organsız bedenin yaptığı şey aslında bütün bir, demin söylediğimiz şey, zevk unsurunun aşkınlaştırıcı. Ve aynı zamanda da aşkınlaştırırken arzuyu geri iten ve bir şekilde yorum düşüncesi içine sokan yani e, psikanalist, Sonsuza kadar giden bir eksik üzerine yerleştiren şey aslında arzunun hiçbir şeye, arzuda daha doğrusu arzuda hiçbir şeyin eksik olmadığını fark etmeyen psikanalizin bakışı. Çünkü zevk özne olan birinin duygusu. Yani özne olmak lazım haz duymak için, fantazma kurmak için, boşalmak için, zevk almak için. Öznesiz bir arzu, organsız beden, Orada büyük bir yersiz yurtsuzlaşma hareketi oluşturuyor. Halbuki özneyi oluşturmuş olan, psikanizin özneyi oluşturmuş olan zevk kabramı isterse yapay bir zevk olsun, isterse haz olsun, isterse boşalma olsun, arzuyu... Yerine yurduna sokan, onu bir öznede birleştiren hareket. O zaman ikinci bir başka örnek çıkıyor karşımıza. Guattari'nin sık sık vurgulamış olduğu bir örnek. Saray aşkı. Ortaçağ saray aşkı. Lamur Kurtuva. Orada e, Röne Nelli'nin Ortaçada gezen şeyler vardır ya e, ozanlar, trubadurlar o ozanların erotikası diye bir kitaptaki örneği alıyorlar ve diyorlar ki Nelli bize iki türlü Orta çağ aşkı gösterdi. Bir tanesi Şövalyeler Atın üzerinde savaşmaya gidenler Onların ee, Şeysi Aşkı Şövalye aşkı Bir de Sarayın içindeki genç çocuklar. Saray aşkı. Çünkü şövalyelerin savaşma üzerine kurulu ellerinde kılıçları atlarıyla savaşma üzerine kurulu olan kahramanlık duygusu aslında bu aşk yani saray aşkının tamamen dışarıda olan bir hareketi. Yani sarayın dışındalar, şövalyeler savaşmaya gidiyorlar. Ama tabii bir şey daha var. George Duby onu e, anlatıyordu. Orta çağda erkek ve kadın üzerine çalışmalarda. Şövalye aynı zamanda da kadını arayan kimse. Çünkü Yola düşüyor ve yolda kadını arıyor. Başka bir e, topraktan. Onun için kadın kaçırma hareketi çok fazla olan bir şey. Bütün bir Truva savaşından İlyas Yabanlara kadar, değil mi? Kadın kaçırma ve kan davası kahramanlık hikayeleri. Yani düşünseniz İlyada bir destan olarak kahramanlık destanı ve kadın kaçırma destanı şövalye çizgisi halbuki saray aşkı o şövalyenin kendi adı egosu benliği üzerine kurulu olan bir aşkı değil biraz göksel göğe ait ve Tanrı'ya ait bir aşka daha yakın. Şövalye kaçırıyor ve bir yerde beceriyor. Halbuki saray aşkının erotikası içinde belki bazen dokunma bile yok. Kraliçe'ye aşık olan bir eee Soylu, genç, yani büyük bir şey, korku, kralın, feodal kralın karısına aşık. Yani hanımefendisini tanrıyı sever gibi sevecek. Orada tamam olarak aslında yeğenlikler oluşmaya başlıyor. Yani gerek zevk üzerine kurulu bir boşalma üzerine kurulu bir şövalye aşkının karşısında saray aşkı kendi organsız bedenini kuruyor. Benlik üzerine kurulu olmayan zevk üzerine kurulu olmayan boşalma üzerine kurulu olmayan bir Organsız bedenin yapıldığı bir durum. Ne ben var ne öteki var. Ve bütüne her şey kişisel bile olmayan yayınlıklardan oluşan tekilliklerde ortaya çıkartıyor. Organsız bedeni. Ve o anlamda ego yani benin hiç tanımadığı bir dışarısı var. Bir tür içkin ama uzakta duran bir ilişki. Halbuki direkt iki Orta Çağ'dayız. erkek Denedim, denedim, denedim. Yani elbette benzetmeler elbette yani kadın bir obje değil obje yok özne ve tam tersine ee, erkeğin istekleri üzerinde şövalye aşkı evet ama <gülüyor> bahsettiğim eee saray aşkında <gülüyor> aynı zamanda kraliçeyi de birini beğeniyor belki orada ama orada erkeğin bu platonik bir aşkı var ya kadınını duydu Kraliçenin duyduğu aşk. Mesela neydi o film? Ee, Margot Margo değil de daha Elizabeth. Elizabeth, Elizabeth mesela. Hı. O filmi düşünün mesela. Ee, kocası çocuk yapmadığı için, değil mi? Tamamen dışlamış, etangın dışında duruyor ve beğendiği birileri var. İşte bu aslında işte saray aşkı. Yani erkek veya kadın fark bir etmiyor bir çünkü Bir ilişkisi de var yani o bir Yani bir major ilişkisi var yani. yani filmde var Filmde bir Özne kraliçe gösterilmiş bize çünkü Ama Kraliçeden bir Organsız beden oluştuğunu düşündüğünüz zaman Erkek veya kadın fark etmiyor Yani cinsiyetsiz bir şey saray aşkı Erkeklere ait bir şey değil Yani erkeğin kadına kadının erkeğe duymuş olduğu bir istek eksik olan istek ve haz üzerine kurulu bir ilişki yok. Margo'da Margo diyorum o filmdeki Ezdibette ikinci kadın aslında şeyi kesen kişi. Arzuyu kesen kişi. Zevke itiyor. Hatırlarsanız filmde e, buluşturuyor. Uzaktan birbirini beğenen iki kişiyi. Yani söz konusu olan şey aşkın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi değil. Ne tip bir aşk yapıldığı? Yani özne üzerinden kurulu bir aşk mı? Yoksa bütün bir merkezileşmeyi özneleşmeyi nesneleşmeyi engelleyen bir organsız beden üzerinden düşünülen bir aşk mı? İçkinlik planının içindeki bir aşk mı yoksa o arzunun akışkanlığını kesen zevkin aşkı mı? Çünkü biraz daha ilerlersek yani eee zevkteki o boşalmanın tersine arzudaki en ufak bir değme tenin tene değmesi hatta belki bakış göz göze gelmedi gözün göze değmesi hiçbir yukarı doğru çıkan hiçbir şey yok aşkından doğru çıkan bir şey yok bir şey dokunma boşaltan bir orgazmdan çok daha kuvvetli olabilir diyorlar yani arzunun sürekli akışkanlığının getirmiş olduğu büyük heyecanın verdiği şey orgazmda kesiliyor yani orgazm olmak demek akışkanlığı kesmek demek yani en basit anlamında erkeğin veya kadının boşalması seksin bitmesi demek öbüründe bir uzayan bir şey var ve zaten onun içinde Van Gülik'in eski Çin'de cinsel hayat diye bir kitabındaki örneğe geliyorlar bu kitapta 10. yüzyıl Kini büyük bir sorduğunuz soruya cevap burada var erkek veya kadının büyük bir yayın bir enerji dolaşımı var Ying ve yang üstünden Hı -hı. ...tabii kral yaşlı... ...bütün o o... ...kralın onlara bir göz tutmak olmasıyla... ...şeydiler ama... ...şeydiler yani işte... ...şeydiler şey mi? ...aşkınlarından bir şey de olmasın... Şey. Saray aşkı. Saray <gülüyor> aşkı. Ama... E, ...saray aşkının... ...demin tekrar ediyorum bir şey olmaması anlamına e, anlamında kullanmadım. En ufak bir dokunmanın orgazmdan daha e, etkili olduğunu söylemek günün birinde onların birbirlerini bulup bir köşede sevişip zevkle arzularını keseceklerini kimse de reddetmiyor zaten. Ama söylediğim şey şurada zevk ve arzunun o süreç tarafındaki Akışkan olması ve kesilmesi ilişkisi. Zevk kesiyor. Arzu akışkanlığı devam ettiriyor. Zaten için Onun için ölmüşlerdir sizinkiler. Çünkü <gülüyor> i̇şte Orada ölüm çizgisi. Papaz. Kral papaz. Ee, ölüm çizgisini getiriyor Psikolojinizin demin e, örneğini vermiş olduğumuz Yani e, Yanlış anlaşılmasın Saray aşkında sadece de bir Bakışma dokunma diye bir şey yok Ama Şövalye aşkının Kaçırma ve e, Becerme üzerine kurulur ilişkisinin Tamamen zevk boşalma ilişkisi Burada Sonunda bunlar da boşalacaklar Ve zevk tabii ki arzuyu kesecek yani eee işte e, öbür türlü ölüyorlar. Ha <gülüyor> burada pek biraz daha e, etrafı çevreyi normalden öyle bahsedip de hani o transportation kavramıyla çıkarılabilir mi? Hiç. Hiç. hiç Çünkü transgresyon yok. Transgresyonla alakalı bir şey yok. Yani e, iki kişi Uzaktan aşık oluyorlar. Ama... Bulaşan adlıları zaman ölüyorlar. <gülüyor> Buluştuk zaman da arzu kesiliyor. Zevk üstün geliyor. Ama arzu sürekli... Batay tam tersine zevk üzerine, harcama üzerine bir kavram var. Depans diyor devamlı. yani harcayacaksın. Konsüme edeceksin ve konsüme edeceksin. Tüketeceksin devamlı. Tüketme üzerinde tam ölüm şeysi. Hatta o kadar ki hatırlarsanız Batay'ı küçük ölüm adını veriyor ona. Her bir boşalma anı küçük bir ölümdür. Onun için de Çinlilere bakalım. Küçük ölüm karşısında ne öneriyorlar. Çin'de ise bu işte erkek veya kadının enerjisinin o bütün yeyinliğinin dolaşımı içinde kadın kadının daha doğrusu yin ya güdüsel yahutta Doğuştan bir gücü var. Kadının doğuştan bir gücü var. Yahut da e, bir gücü var. Ve kadından gelen enerji erkeğe, Yang'a, Bunu çalmaya çalışıyor. O enerjiyi. Ve enerjiyi çalmaya uğraşan erkek, kadının bu doğuştan veya girişsel enerjisini çalmaya çalışan erkek, öyle bir şey yapıyor ki, o sanki doğuştanmış gibi kadının bütün kuvvetini kendine almak için ne yapıyor? Ta ucu seks kitapları okuyan yok mu içerisinde? Boşalmıyor, tutuyor. Çünkü tuttuğu zaman enerji alacak. Kadın enerjisinden alacak. Boşaldığı zaman da küçük ölüm olacak. Bütün bu enerji e, dolaşımının çoğaltılmasının bir özelliği var. Tabii işte benim söylemiş olduğumuz hareket ejaküle etmiyor, boşalmıyor. Dolayısıyla bu örnekten yola çıkıp diyorlar ki arzu kavramı kendi akışkanlığında güçlenen bir kavram, zevk ise güçlüleştirilen bir kavram. Şimdi burada tabii Foucault bir düşündüğümüz zaman. Deleuze'den ne kadar farklı olduğundan bahsetmiştik. Cinselliğin tarihinin ikinci galiba cildi zevklerin kullanımı. Değil mi? Grek toplumlarındaki zevklerin kullanımı. Rüya yorumları mesela değil mi? Bütün Anaksi Mandres'in kuyayı yani olur. bütün bu zevk üzerine kurulu olan düşünce, Döres Begvatary'nin arzu kavramından çok uzakta.